Program başladı efendim uyan sana. Karagöz, Karagöz. Hay Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol. Karagöz. Ay Hacıvat ne uyuması? Uyanın ben be. Nasıl uyanıksın birader? Burada yırtılıp duruyorum. Ses çıkartmadan öylece uyuyorsun işte. E, değil efendim değil ya. Uyumuyorum. Sıcaktan baygınlık geçiriyorum. Ay of. İlahi Karagözüm. Programımız başladı diyorum, sen ses vermiyorsun yahu. Nasıl ses vereyim? Yandım, piştim, kavruldum, kızarmış, pirinçlere döndüm vallahi. Başımın dibinde öyle konuşup durma sen de. Zaten başım ağrıyor, sen iyice başım ağrıtıyorsun of. İyi de Karagöz'üm Hı. program başladı. Sen hala kendi derdindesin. Nasıl dertli olmayayım. Çok sıcak eridim bittim buhar oldum duman oldum o falan falan bu. Her program başlatı diyorum ben de çok sıcak diyorum. Yed efendim sıcak diye programı yapmayacak mıyız? 75 milyon insan radyolarının başına geçmiş bizi beklerken sen şahsi keyfin için onların hakkına nasıl girersin? Bu ne aymazlık, bu ne vurdum duymazdık bu ne boş vermiştik? Bu ne başıboşluk, bu ne vatan hainliği, bu ne pervasızlık, bu ne düşüncesizlik, bu ne adamlık, efendi. Efendim, efendim. Yok bir şey kara gözüm, yok bir şey. Kendi kendime gevezelik ediyorum ben. Gevezelik. git başka yerde gevezelik et. Tepemde dikilip durma öyle. Hay Allah'ım, Allah'ım çıldıracağım. Ay çıldırttın beni acı, git ya öldüm bittim diyorum. Ben sana ne söyleyeyim bilmem ki. Ha bir tane gaza söyle yeter. Olur olur başka sıkıntı. Ya çekil şu klimanın önünden zaten bozuk. Bir işe yaradığı yok. Hiç olmazsa sen de önünü kapatma çekil. Emredersiniz efendim. Estağfurullah emir ne demek rica ederim. Aman efendim bu kibarlığınızı neye borçlusunuz böyle? Benim kimseye borcu falan yok. Bu sıcakta bir de borç çıkartmayın başıma. Hayırdır? Borç deyince birden dirildin. Ay ne dirilmesi. Bu çöl sıcakları beni şaşırttı. Yanıyorum, yanıyorum. Vallahi yangın var, yangın var o yetişin. Karagöz, bak program başlayalım epey zaman oldu. Hadi toparlan da başlatalım hadi. Ya bugünlük sen bensiz yapsan olmaz mı birader? Olmaz efendim olmaz. O zaman bileğen soğuk su getir. Ayaklarım içine sokup öyle kendime geleyim bari. Anlaşıldı. Senin toparlamaya niyetin yok. Ha, toparlamaya da, toparlanmaya da niyetim yok, şunu bileydin. O zaman bu vaziyette başla programa. Hazırlık yaptın, araştırma yaptın mı konumuz hakkında? Yaptım, yaptım. Yapmazılır mıymış? Başla o zaman anlatmaya, hadi bakalım. Bugünkü konumuz efendim çöl sıcakları. Bu çöl sıcakları çok sıcak ya. Yandım, öldüm, bittim. Ee? Hezi, aman dikkat edin sıcaklarda çalışmayın. Tepenize dikilmiş, konuşup duran... ...gevezelik edip başınızı ağrıtan... ...sizi çalıştırmak isteyen arkadaşlarınız olursa... ...onu çölün ortasında bırakıp... ...gelin ki halinizi anlasın. Karagöz, sen sıcakları bahane edip... ...bugünkü programdan kaytarıyorsun. <gülüyor> Şunu bileydin. Oy. Efendim? Ee, evet evet, e, kaynıyorum, kaynıyorum diyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin canlanmaya ve programı yapmaya gönlün yok, efendim. Sakın sıcaklarda lüzumsuz yere dışarı çıkmayın. Yoksa siz de bizim kara göz gibi lüzumsuz lüzumsuz oturup durursunuz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Oh, çok şükür. Her ne kadar sürçli isanettikse mahvola, aman Affola. <gülüyor>